Gösteriyor. bir daha şu zaman alçını ben elde el de şey buldunuzsınız. Önler pek yapar, ya, ne? Şimdi Neyse Afak izah ben söyledim. Şimdi ben gerekli konuşması yapacak, size bakıp ayıracağım. Onu bir beş dakika kendi kendinize okuyabilmeniz için ama şey yapmıyor gerekecek kısmını. Doğrudan e, okumak için hani ne gerekiyor? Birkaç bahsetmem gereken bir şey var. Şimdi kendi kendinize yani hani siz bununla bir yerde karşılaşacaksınız. Benim okumam olmadan karşılaşacaksınız. O haliyle bir düzeyi var. Bu şeylerin bize konuştuğu bir düzey var. Ama bunun dışında bir de hazırlık gerektiren yani Şairin kendisi için de hazırlık gerektirmiş, başka bir e, düzeyde de okunabilen bir şey özellikle e, tercih ettirilmiştir. Yani benim için de bu veya hani bir şey getirmem gerekse getireceğim diğer bir şey. Benim için biraz kendimden hızlıca bahsetmek durumundayım. Bu hazırlık, e, yaşam içerisinde olan bir şey, bundan yani farklı şekilde anlatabilir miyim? Ee, buradan bazı fikirleri çıkarıp başlık yapıp onları açil gibi düşündüm ama öyle çok zorlanıyorum muhtemelen dâhilimde ee, yani bu ayten şey demiş işte garip bir şey hatırlıyor musunuz yani şairlik ya garip bir şey falan ya <gülüyor> böyle bir ee, orada ya yani benim aklıma gelen bir şey hani bu sık sık da dağıtıma gelirdi, eskiden daha sık aklıma gelirdi. Küçükken, çocukken şöyle bir şey oldu, yani bu çoğumuz olmuştur. Bazen böyle ellerine bakarsın, hani şöyle bir an için, 1-2 saniye belki, belki yarım saniye, ya bu ben miyim, hani nasıl buradayım falan, bu et ben miyim? Veya işte böyle gelip geçer bir şey, hafif karıncalanma gelir, böyle hafif bir hayret, hafif bir korku, böyle bir büyüşman gibi sanki kendinden çekilmişsin de kendini izliyorsun gibi ama bir iki saniye süre. Bu hani şey bir şey değil. öyle endişeye katılacağım veya işte hatırlayacağın bir şey bile değil genellikle ve ayna karşısında falan daha sık olurdu bana ee, şeyde asansörlerde söylerdi. Ee, o zaman ne olduğunu bilmiyordum ama işte sonra yıllar sonra bu depersonalizasyon denilen bir şey, sentom. Ee, psikiyatrik bir sentom. Bu yani kişisizleşme kişiliksiz değil de Kişisizleşme yani bizim birine gidip de işte acilde veya başka bir yerde bir zor durumda insan gelse orada arada meslek olarak e, doktorun e, acilde veya başka bir yerde ins geldiği zaman sorduğun şey işte tarihtir, yerdir kişidir. Önce bu üçünü sorarsın. Burada sırayı bozulur ve en son kişi bozulur. Hani kişisizleşmede artık yoksun. Yani bilinci yok. Bilinçli bir varlık değiliz. Ee, bu genellikle kaygı karşısında olan bir şey yani bu kaydı karşısındayken insanın disosiasyon diyorlar işte parçalanma bilinci bileşenlerinin birbirinden ayrılması <gülüyor> hafızanın dikkatin farkındalığı e, bunun dışında yürütücü işleri birbirinden ayrılması yani şöyle oldu işte büyük bir kötü bir haber aldı unuttu hatırlamıyor öncesini hafza kaybetti falan işte büyük bir şok geçirdi e, kendisini başka biri zannediyor gibi. Bu, bu tarz fenomenleri tanımlamak için kullandıkları bir alanda tarif ettikleri bir bu depersonalizasyonu dediğim şey. Ve bunun tarihçesinin benim bölümümden dolayı e, böyle bir eğilimi var. Farkesinin e, çalıştığım bir grup da oldu. İşte bu şey gibi bir şey. E, en başta hipnozla başlayan bir şey. Yani hipnoz, e, trans, ekstazayları, ee, işte o vision e, yani ne denir? Öngörü mü diyeyim? Öngörü şeyleri, e, anları genellikle bunun içerisinde işleniyor ve işte kişinin sanki kendisi değilmiş gibi dışına çıkmasına benzer bir durum olarak ediliyor Yani burada bunu hani sık sık geçtik garipseyen biri olarak genellikle e, hani bu burada olduğuna ikna olamamak burada ne işin var sorusu bu kalıyor. Hani bunları düşündüğüm zaman geliyor işte. Hani burada da olmayabilme gibi bir ihtimal. Bu insanın zihin yapısında kendiliğinden olabilen bir şey. Başlangıcı anlatmanın sebebi o. Patrolojik durumları da var. onları hiç bilmeyeceğim. Ama hani zihnin işleyişinde böyle bir fenomen söz konusu. Şimdi benim burada ne işim varı çok sık sorduğum bir dönemde e, yine... Zaman çoğun buralarda geçirdiğim için buralardan örnek vermek, vermek değil. Ee, Bir acil nöbeti yani çok yoğun dönem çok yoğun, yani güneş gibi çalıştığım bir dönemde şeyi fark ettim. Yani ben işte zaten burada ne işim var gibi bir şeyle geziyorum. Yani hani yıllardır o sıralar 25-26 yaşındaysam o zamanlara kadar her gün zaten aşağı yukarı öyle geçmiş. Yani burada ne işim var? Burada artık e, birileri biri ile konuşmaya başlasan ne derler gibi düşünüyorsun ve sen ilk söyleyecekleri şey hayat kurtarıyorsun işte şu olacak şey, hani ne yapacağını yani gibi bir cevap alacağını biliyorsun ama o cevapta da aynı bu depersonalizasyon halindeki gibi yani beni emin etmeyen, temin etmeyen güvenmeyen bir şey var yani böyle bir şey değil bu çünkü bir şey görüyorsun hani bahsettiğimiz işte erimcilik bahsettiği taşa fakirliği yani adam 4 çocuklu, asgari ücretle geliyor bir de eş kazası geçirilmiş 20 çalışıyor, sık ortası yok. Ne yapacak bu adam? Şimdi ben bu adamın iş kazası gibi hayatını kurtarmıyorum yani Ben bu adamın en fazla ölüyordu az önce. Ölümden çeviriyorum. Ben yani adama tabucu ettiğimde adam geldiği hayatın içerisine dönüyor. Ben hayatının bir darbe bulunmuyorum. Bunu fark ettiğin zaman kendi işinin de işte veya orada ne işin olduğunu da fark etmeye başlıyorsun. Ve orada yapabildiğin şey... Erkeste olduğundan beri bir şekilde bu hani çok tartışılabilir bir fenomen değil. Ölüme doğru bir ilerleme içerisinde, geliş içerisinde ve bir noktasında birer patolojilerle bu daha da hızlanıyor. İşte kalp krizi geçiriyor. E, 20 yıl daha yaşayacaksa bir saate gidiyor. Çok hızlanıyor yani bu ölüme doğru gidişi ve o, oralarda duran insanlar var. İşte e, yani o şey hiç girmeyeceğim ama hani günümüzde veya işte son 500 yıldır belki de ee, bu ölüme doğru gidişatının önünde duran bazı insanlar var. Bunların da bazı yöntemleri var. Bunlar bok diyorlar, dur diyorlar, tedavi ediyorlar seni yavaşlatıyorlar. Sen işte bir yılda yüleceğin yolu, hadi 15 yılda yıldır, bir saatte değil de gibi bir yere geliyorsun. Ee, ve hani yaptığın tek şey ölümden çevirmek ve karşında hala acının kaynağı olan veya işte e, sıkıntının kaynağı olan fakirlik veya başka Sıfatlar da eklenebilir. Hayatın kendisi var orada. Biri, bir noktada e, artık şans başka bir şey veya bilmiyorum biraz da belki içgüdü ile sonunda işte kendi psikiyatri de bulduğumda, bu depersonalizasyon üzerine de çalıştığında bütün bu tabi ana bir hikaye değil bu şiire hazırlık açısından bahsediyorum ama fark ettiğim bir diğer şey de bu sefer bak, doğru fark ediyorsun yani ölümden kurtarma. Donanımına gidiyorsun e, bu sefer de psikoloji diye bir şey çıkarıyorlar karşına. Yani bazı insanlar bazı sıkıntılarla acılarla e, veya şikayetlerle sana geliyorlar ve işte senden hani bunu düzelt psikiyat zaten zaten psüke ruhu düzeltmek ruhu düzeltmek yani bunu düzelt getiriyorlar sana ama bir yandaki donanımın hayatı ele alabilecek bir şey değil sadece ölümden çevirebilir Diğer yandaki donanımın psikoloji terimleri veriyorlar sana. Bunlar tıbbi terimler değil ve hani felsefe içerisinde yetişmiş şeyler, sebze gibi, ağaç gibi, başka bir şey gibi. Yani onun içerisinden yetişmiş kavramlar ve o da bütün varlığı ele almak üzere yetişmiş veya bulunan bir e, düşünme şekli içerisinden geliyor ve onun da şeyi fark etmeye başlıyorum. Yani hani bir hasta girip çıktığında ben hani şeyden çok e, hangi ilacı tercih ettim, İşte bunun yani etkileri var mı? Kar zararı hesabı yapayım falan, falan, falan bu ilacı bulalım. Bundan çok şunu düşünüyorum yani bu kadının kocası mesela nasıl daha az da olarak nasıl bir şey yapsak ne önersek falan. Hani bu yine benim mesleğimin veya bilgimin dahilinde yaptığım bir şey olmadığını ve yine burada ne işim var sorusu her zaman ekolandığı gibi ee, ekolanıyor yani orada da yavaş yavaş şunu fark etmeye başlıyor bu sefer de psikiyatri hastalık diye e, tıbbın yöntemlerini veya label'lerini veya etiketlerini kullanarak e, hayata ele almaya çalışıyor ama bunun için de yeterince donanım yok yani hani iki yerden besleniyor. Birisi psikoloji, psikoloji felsefe üzerinde değilken çok kayfak bir şeydir terim ağı ve hani ciddi anlamda tecrübe gerektirir, isabetli kullanabilmek için kavramları yani ontolojinin veya işte daha temel felsefi şeyleri çok rafine hale gelmiş hali onlar bir kere yanlış aktarıyor psikiyatriye. özensiz aktarıyor, tam tarif edemiyor karşısındaki kişilerin terimler. O kişilere müdahale yöntemi hmm. de ölümden çevirmek üzerine, yaşamı iyileştirmek üzerine hiçbir tecrübesi veya faydası gösterilmiş şeylerde değil. Böyle bir durum kalıyor ortada. Burada bir var? ortada bir acı var veya bir şikayet var. Bu kendi şikayetlerinin içinde öyle. Yani muhtemelen zaten hani ilk önce ben bir yolunu diyeyim size anlatırım gibi diyorsun bu yolda. Yani bu şey tip şeylerinde herhalde motivasyon yok. ama işte dediğim gibi bir yanda bu şekilde burada olmadığımı fark ederken burada yapılanın da aslında yapıldığı söylenen olmadığını fark etmekle beraber yani bir yerde ben o halde emin olabileceğim bir şeyi nasıl direbilirim? Bu böyle şey basit bir retorik bir soru gibi ama bu bilememe hali içerisindeyken yoğun kaygı ve işte hatta bazen teröre paliye gidebilecek bir hal içerisinde geçir, geçir geçirilen bir zaman söz konusu ve işte şimdi hani benim şiirle temasım benim şiirle kurduğum ilişki ee, iyi göstereceğim. yani başka bir şeyi gösteremem hani bu Belki burada yine gerçekleşebilir, yani benim bu şu anki, şimdi yapacağım dokumada tekrar o ben her zaman bu teması gösterebilirsem bir gösterilmeye değer veya bahsedilmeye değer bir şey olacak. Şimdi bütün bunlar olurken şey fark ediyorum, yani o halde yine hala karşında hayat var bir birim olarak. Bunlar yetersiz kalmış olabilir, işte bilim, felsefe veya başka bir şey tam isabetle veya isabetsiz kalıyor olabilirler. Ee, yani bunu kim biliyor diye tekrar psikolojiden ama felsefeye sorulabilir veya işte e, bunu kim biliyor diye e, etrafına sorabilirsin, bunu kim biliyor diye bilimden çıkıp dine sorabilirsin ee, yani felsefe aynı şey söylüyor hemen hemen yani 2000 yıldır bu Platon'da da Aristoda'da aynı Polilo'yu diyorlar onlar kalabalık <gülüyor> kalabalık yaşadığını bilir. Yani bildiğini sanır. Bu filozoflar için sanır ama hani böyle bir fenomenter. Onlar hani yaşamak böyledir ve böyle yaşarız deyip giden insanlardır diye tarif ediyor. Yani işte Kant aynı bir diyor. Eğitimsiz adam. Şey, Hegel common sense diyor. Hepsi aynı şey. Yani yaşadığını bildiğini sanan kalabalık. Nietzsche vasatlık diyor. Midyoporti. Şey Heidegger dasman diyor. Onlar diye tercüme ediyorlar İngilizce'ye ama tam onlar değil hem o hem onlar ee, yani bir kalabalık büyük bir e, çoğunluk vardaki onlar felsefenin görüşüne göre nasıl yaşanacağını bilir ee, ancak yanılırlar ee, bir hakikate temas ederse insan nasıl yaşayacağını dair bilgi sahibi diyorlar ki <gülüyor> güzel bu kalabalığın onların herkesin kafasına çıkardıkları bir şey var. Bu önemli. Yani bundan bahset bundan bahsetmek için paylaştım. aşım. diyorlar ona hakikati. O da a olumsuzluk eki bildiğimiz bu şeylerdeki intalpa dillerindeki Letea, lethe medinden geliyor. Bu e, Yunanların yeraltı dünyasındaki 5 nehrinden biri ve Oblivion nehre yani bu unutkanlık tam unutkanlık değil de zihinsizlik hali. Eee Oblivion hali. Ee, yani unmindfulness diyorlar buna. Mindfulness tam Türkçe'ye e, şey yapamıyorum, aktaramıyorum veya yerleşmiş bir şey yok. O yüzden bu şekilde söylüyorum karşılıklarına. E, son e, nedirdir Bu beş nedirden ve hypnos mağarasına girer. Yani son girdiğin mağarası uyku mağarası. E, yani Yunanlar için Yunan dünyasında hakikat dediğin şey lete unutur, üstünü öter. Yani bir kendi kendine görünen bir şeyi görünmez kılar, saklar, üstünü öper, e, sahteleştirir. Hakikat dedikleri şey letenin bu etkisini silmek. Alete yap. Yani leteyi tersine çevirmek. Dolayısıyla da hipnosa girmemek. Yani depersonalizasyon haline girmemek. Yani zaten sen e, letenin içerisindesin. Yani burada bütün o filozofların işaret ettiği haldeyle. Zaten o dasman içerisinde işte hayrigan düşme içerisinde olduğumuzu Ferfaren diyor. Öyle çevrili herhalde pekiştirme gibi bir şey olması lazım. Yani sürekli düştü. Düşmenin bitmediği bir düşme içerisinde olduğundan bahsediyor. Ee, diğerleri de benzer şekilde şimdi işte, ise mağaradaki görüntüler içerisinde başını sağa sola çeviriyor diyor. İşte, e, yani sürekli bu başını sağa sola çevirme veya o bildiğini zanneden insan için verdikleri şeyin hepsi bir akıntıda sürükleyen <gülüyor> insan hareketleri. Yani zaten o akıntının içerisindesin, bir lete içerisindesin ve sen alete yap, yapabildiğin sürece olduğun yeri bileceksin. Yoksa zaten sürekli bir örten, saklayan, uzaklaştıran akıntının içerisindesin. O da hakikatsizlik veya sahtelik gibi bir şey var, görüş var öbür tarafta. Bilim Allah razı olsun çok kısa zaten. Yani onlar bu görüşün işte... Descartes- Kant arasında karşılaştığından zihni falan tasavvur etti. Ee, yani bu tarz şeyler düşünürken, peki ben yani tamam aliteye ya etmek istiyorum. Yani bir depersonalizasyon haldezi ya batıp çıkma halindesin, yani bir kendinden çıkıp gelme halindesin. Bunun e, getirdiği yer hani ölümün kıyısı kadar olabilir. Yani bu birilerinin ölümün kıyısından çeviriyorsun, ürünün kıyısında duruyorsun demektir ve o durduğun yerin bir bakış açısı vardır ki hani o hayat dediğin şey öldüğü an tamamlanan bir şey olduğu için tamamlanana yakın bütüncülüğe yakın bir şekilde görmeye başlıyorsun hayat denen şeyi e bunun içerisinde neye temas edersen ben veya e, neyden haberdar olacağım bu nasıl yapılır veya bu nasıl bir şeydir bunlar neden bahsediyor gibi bir durumdayken temas ettiğim bir şiir. Şey. Şimdi isterseniz bir beş dakika kendimiz okuyalım. Bir önceki yani sesi okumayacağım önce. Şey. Herkes kendi kendini oku. Sonra ben bahsetmeye devam ediyorum kısa. kısa. Şey, yanda satır numaraları koydum ama tabii onun bir tanesinden kaymış. Onlara dikkat etmeyin. Ben bazen paransayı kaptırdığım diye düşünüyorum. Biraz bir herkes okuyup konsuyor devam ediyor. uh <clears throat> Başlayalım isterseniz de. Şimdi şiirin başlığı Malatya'da yaptığı için bir konuşma. başlıkta bahsedilen ilk en son geleceğimiz şey. İlk misra mühendik. her şey akıp gider. Yani bu özellikle seçilmiş bir başlangıç. Bu biraz değişik bir şey biçim olarak da. Bayağı kulaklı bir şey ama biraz da onları bırakıp biraz neden bahsediyor bu anlattığım düzeyde. Yani her şey akıp burada söylediği net olarak anlaşılabilecek bir şey peşinden gelenle beraber lete diye anlattığım şey birazcık bu. Yani her şey bir akış içerisinde o kişinin içerisindesin, o düşüşün içerisindesin veya o örtülüşün içerisindesin. Yani daha hızlı planda şöyle yeryüzüne baksan sonuçta birileri, bir, iki bir insanın bacak arasından çıkıyor ve giderek çok hızlı falan da çekiyorsun. Hani toprağın altına gidiyor. Yine bir akış var. O aşırı yorumlarıma mümkün olduğunu bilmeyeceğim ama oh onlar biraz bir gözleri diye. Şimdi bu akışı önce sahne olarak koyduktan sonra yavaş yavaş karakterleri çıkaracak. Ee, i̇lk bölümde iki kişi çıkarıyor. Bir onlar dediği biri var. Diğeri de işte bu 15'e doğru ve ben diye başladığı kendisi var. Şimdi onlar diye tarif ettiği kişiler Şimdiye kadar bahsettim tersepede. Onlar dedikleri şey veya işte o diğerleri dedikleri şey. Şimdiye kadar e, bu bildiğiniz sana bu küstah, cahil ve işte şey kişilerdi, kalabalık olan kişilerdi ki burada bir değiş okuşu var, yer değiş tokuşu var. Önemli bu. Bütün o düşüncenin geçmişiyle. Güneşe ve aya dönen hep güneşe. Bunlar yüzlerini... E, ...hep güneşe dönen insanlar, arası Ay'a da dönüyor. Yani gün ve gece içerisinde yaşıyorlar... ...ama istedikleri hep güneşe dönmek... ...aydınlık, letenin açılması, örtülü olanın örtüsünün kaldırılması... ...ışığa ulaşmak bu kısmıyla. Burada bize ilk akış karşısında... ...sahneye çıkan onlar bu akış karşısındaki yerini söylüyor bize. Daha sonra kendisine geçiyor. Tek tek okumayacağım ama ve ben göre şaşkın, zevcelere göre alkoliktim diye başlayan kısmı. Yani şimdi bu sefer kendisini sahneye çıkarmaya başlıyor. Ve hani hiç şey bir başlangıç değil. Şaşkın, alkolik, içkici, işte macera peres, ne duraklardan geçiyor, öfkenin ve, öfkenin ve sevincin özgünesinin. Ama diyor bir amayla kesiyor orada. İyi bir akşam oldu muydu yani? Ee, iyi bir akşama tarif ediyor. Ve işte saç çiçeklerinin üzerine toz almak sıradan e, aşırı bir şeyin olmadığı ve çalışmışsam o gün her günkü gibi. Dürüstü islam, islam. burada ki şeyler e, hani İslam üzerinde falan durmayacağım ama bir gün bittiğinde hak edilmiş, e, çalışarak hak edilmiş bir gün geçtiğinde artık akşamın anlamını söylüyor. Yani böyle bir hayat olarak da düşünülebilir bu. Ee, akşam işte hipnoz geleceği ee, uyku, büyük uykunun zamanı. Bu iyi bir başlangıçtır derin aşk yapmaya. Şimdi bu burada ciddi bir farklı cevap var. Şimdiye kadar işte bu nete e, karşısında, e, insanların nasıl yaşayacağız meselesi karşısında e, getirdikleri cevaplardan farklı, bayağı kesilme gibi görünen cevaplar. Bir başlangıç var daha yani. yani. bugün bitecek, akşam olacak, akşam da bir şeyin başlangıcı. Daha sonra işte karısını çünkü burada çoğalmaya gelecek mesela. Bu turtu falan şeyinde şeyde gelişimizdek ama burada sonra karısı saniye çıkıyor, burada da işte biraz esprili boş bu zaman için. işte e, bir takım moda dergilerinden biri olsa karı. Ee, burada eksik herhalde o misra bu esk yenilenmiş hali evet eksik ee, burada karısının tarif ediyor. orada bir takım moda dergilerinden bir de olsa karım diye bir misal var eski basınlarında yani hani karısı yok bile belki bu moda dergilerine yani bir akşam hak ben o akşamı ben o akşamın keyfine varacağım bir şekilde diyor ve bu akşamın girişinde güneş emniyetli bir yatak kollarına ee, ve falcon sesleriyle loşluğa giderken onun kollarına ulaşıyor yani o lete içerisinde o boğulma, o örtürme içerisindeyken e, kendisi ne kadar isterse istesin hani bunu durdurabilecek bir kudrete sahip değil ve bu noktada e, eski arıyor onlar diye yeri birilerinin çıkarıyor kendisini çıkarıyor şaşkın, alkolik, e, hayal mayal bir karısı olan ee, bir adam olarak sahneye çıkıyor. Şimdi bütün bu şey, e, yüzlerine, güneşe dönen, efsanevi insanların yanında. Sonra, e, burada işte birkaç şeyi, gelecek bölümlerde işlenecek birkaç şeyi temelini atıyor ve işte şey diyor, bilmem yetkin var mı da söylemiyorum anadan doğumluksuz Hani kim olduğunu söylemiyor burada. Karısı mı, yoksa birazdan sahneye çıkacak biri mi? tam olarak söylemiyor ama ondan sonra zaten şeyi söylüyorum. Mutluluk evrenseldir. Kolayca bölüşülür. Kolayca hazırlanır kendiliğinden. Kimine bir kadın kimine bir baş başkaldırmak. Yani burada da o letenin e, veya işte o akıp giden, örten akışın, hayatın akışının hani bir şekilde gönlünü alacak. Yani o senin bir kadınla olur. Kavgayla olur, zenginlikle olur, başka bir şeyle olur. Gönlünü alacak bir yolunu bulur. Seni e, bu şeyin içerisindeki akışta çırpınırken ki kaygını gidecek bir şey bulur. Bununla ilgili değil diyor yani konuşmanın bu kısmı ve daha sonra e, şey kısmına başlıyor. E, onlar dediği kişileri biraz daha açmaya başlıyor. Kendi e, kişi olarak değil de dünyalarını karşılaştırmaya başlıyor beraber ilgili burada işte çok bir şey var çivşekler çaktı mıydı işte sular tarlaları bozdu muydu yani büyük bir hareket şey içerisindeyken kilit noktası şurası bunun kocaman değişiklikleriyle ayışını zorlayan çoğalma duyguları aynı bölümün sonundaki işte başta kendisinin kısıklığı o hayalmeyan bir karısı var şaşkınlı ne yapacağını bilememesi yanında Orada bir doğa olayı gibi bir çoğalma söz konusu bahsettiği kişiler arasında. Yani böyle doğa olaylarıyla beraber alınıyor bir adamın kadını istemesi, çoğalacak olmaları. Bunların hepsi tek bir fenomenmiş gibi. O kadar kuvvetli. Halbuki kendi akşamına dönüyor. tiyatro olarak oynanır bu arada diye başlıyor kendi dünyası Yani burada tiyatroyu rollü birazdan önkülerine çıkacak Onun için bir hazırlık işte. Ve hak bir geceden başlıyor. Ee, ve işte birden karşı karşıya gelir burası güzel bir Romeo ile Kerem ve ben yani en büyük en ince acıların adamları bunlar işte büyük aşkların e, acılarını çekiyorlar ve kendisi de akşam olduğu zaman böyle bir ince zayıf işlenmiş e, <gülüyor> rafine acının e, rolünü al alabilirim diyor işte yani, birden karşıya gelir diyor benim elimde değil diyor kim olduğunu biraz daha açıyor sonra ki işte bu erincin bahsettiği nokta şimdi başlayacak yani bu noktada ortaya konuluyor bu iki bakirlik türü ve birbirine geçişmemezdi kendisinden şöyle bahsediyor bir düzenin eğitimi bir adam olarak kabullenen sağlıncısında ben demişti yani bir düzenle karşı karşıya bu adam bunu kabul etmiş bunu da eğitimine borçlu ancak her şey böyle sürüp giderdi. Onlar orada doğal ayı gibi çoğalır, kendisi rollerini oynar ama araya koca gözü bir küçük kız girmese. Yani o hani Elinci'nin şey demeye çalıştığı şey bu. Biraz önceki konuşacağımdan ben söz almadım ama yani bu bildiğin fakir garf. Nereden bakarsan bak şuradan bakınca daha maskelik, buradan bakınca ortada yani üstüne örtemeyeceğim bir şey var. O da Özellikle gözü seçiyor, üstünü ortamayacağın bir şey. Koca gözü bir buçuk kız girmese diyor aramıza, dünya böyle sürüp gidiyordu. Daha sonra işte sevmek başka bir yetenektir diye daha önceden aşklarını susuyordu. Hani hak edilmemiş bir akşam aşkı kaçırdı, oradan bağlantılar zaten kendi dilinden kuruluyor. O yüzden hak edilmemiş bir aşk hakkında susacak falan filan. Ve şu noktaya geliyor işte dürüst ve isten hak o günü e, yeter kendini yargılamama diyor. Bu noktada artık kendini e, onlarla yan yana koyduktan sonra e, karşılaştırmaya, yargılamaya, kendine onlar tarafından saldırmaya başlayacak. Ama bunu yaparken değişik bir şey yapıyor. E, şimdiye kadar felsefede onlar ve ben olarak veya şu bilge olarak Bunlar bir şekilde 2000 yıldır konuşulan meseleler, nasıl yaşayacağız, yaşama kim bilir meseleleri ama burada dönüp, bu ben diyen kişi, şairin kendisi, dönüp bize konuşmaya başlıyor. O Bu önemli bir manevrası. Sonra başlıyor, her şey giderden eklemeleriyle işte bir katı hüzün kalır şeklinde. Burada katı bir yılda özellikle seçmiş, İleride şey yapacağım, hızlıca geçiyoruz. Ve kendine sesleniyor, yani kendi... ...turdeşlerine, her zaman gece kalır, o bazen gündüzün kalır... ...beyaz görüneklerin ve kayıt defterlerinin... ...67'de yazılan bir şey bu... ...bankan sıralarının ve sıra beklemelerin diye... ...artık kendi dünyasını, herkese paylaştığı dünyayı bu sefer... ...kendi evindeki değil, herkesle paylaştığı dünyayı anlatmaya başlıyor... ...ve bir düzenle yüz yüze gelmenin... ...boşuna karşımıza çıkmıyor ikinci kez düzen... ...daha sonra kim olduğumu öğreneceğiz bu düzeninde düzen var söz konusu ortada... ...bugün başka bir şeydir... ...ve başka bir şeydir yar. Yani letenin etkisi bu zaten. işte o, bakışkın. <gülüyor> biraz mi? yok hızlandı değil. Biraz toparlak keselim sonra hafta devam edelim. Çünkü... ...birazdan hızlandı edeceğim. Ya uyar, ben bir 10 dakikada dedim ya. ya. Bir 10 dakikada alerim. Tamam, hızlı hızlı geçin o zaman. Ee, ve işte burada bahsettiği şey... ...gölümleri kendi siz tekrardan hızlı okursunuz. Ee, i̇şte bir düzenli yüz yüze geliyor ve bize oradan doğrudan sesleniyor. Ah işte öyle bakmayın diye artık. Doğrudan bu bize söylenmiş bir şey ve bizi bir yere çağırıyor yani bizi çağırıyor şimdi bahsedeceğim şeye yani bu da aslında geleneksel bir usudur yani halk şehrinde olan bir şey kendi adını verip bir şey yaparlar İşte ne dedim diye sonunda eklerler bu da buna ama dendi bir şey aslında sonra ilk defa e, samimi olarak bu bize bize dahi yani bize dönüp şunu söylüyor ben de bu dünyaya geldim gelerek. Benden böylece işte ne umarsınız diyor. Yani ben de bu akıntının içerisindeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benden ne umuyorsunuz? Ben bir şey bilmiyorum diyor neticede. Ve ilk defa samim bir şekilde kendi konuşması başlıyor. Ee, en sonunda da konuşmasını işte bazı şeylerden bahsettikten sonra, bizim aramızdaki aşkı tarif ettikten sonra bunu bir başarılı olarak nitelendirip bunu geçiyor. Bizde bunun kim farkına varır diyor. Daha sonra... Ee, onlar dediğimiz şey o en başta kısaca bahsetmeyi gider, uzayan şey bizim içerisinden kendi aradan geçiriliyor ve bizim içerimizden geçirmeye başlıyor ve onları temsil eden bir işte baştaki Malatyalı Abdül onu sahneye çağırıyor ee, ve şey diyor işte koca büyükleriyle Malatya'dan inen bir adam bu işte coğrafi göndermeye falan çok önemli değil ama hemen hemen o konuşmana başlıyor. Ee, tekrar 150. <gülüyor> e, satırda ben de bu dünyaya geldim gelirim diyene kadar kucağında kızla bu adamı bu e, kimse işte bu muhatla özelliği neyse onlardan gelmesi güneşe dönen insanlardan bu e, bizim yaşantımızın içerisinden geçiyor Hastaneden geçiriyor şehirden geçiriyor yani kendisinin o uyumsuzluğuyla şaşkınlığıyla alkolikliğiyle beceriksizliğiyle karşılaştırılabilir bir şey değil yani bu adamın geçirdiği şey ve e, çaresizlik doğrudan bir acı ama buna rağmen sabır işte buna rağmen e, hala özen sevgi çaba içerisinde olan bir adam var burada hani bu kadar basit olmasa da ve onu bizim içimizden geçirdikten sonra ilk defa onlar arasından o diyebileceğimiz bir bir kişi e, onun gibi konuşmaya başlıyor ve tekrar işte ben de bu dünyaya geldim gelebilir susuyor son kısım daha sonraki kısımda, e, giderdi diye başlayan kısımda artık tekrar bir o ortaya çıkmıştı yani şurada bir satır konuştu ama onları bizim içerimizden geçirdikten sonra bizim yaşantımızdan geçirdikten sonra e, bize yani bizim yaşantımızla onu karşı karşıya ...getirmeye başlıyor. O dediği artık o... Malatya adlı onların arasından çıkmış ve... ...en az kendisi kadar biri olmuş bir burada. Yani bu artık hakkında... ...uzaktan konuştuğu bir şey falan değil... ...bir istatistik rakam falan değil... ...veya işte herhangi bir kavram... ...sal çerçeve içerisinde... E, oluşturulmuş bir örnekleme... ...dahil değil burada artık bu arada. Bu artık birisi. Malatyalı adlı... ...oluştu yani burada. Ve daha sonra şey diye devam ediyor işte... Burada yine Elmas'ın işlerine yakın bir şey var. Bu Malatya'da Abdo'ya şöyle diyor. Gider bir attı giderdi dünyayı bulsayan ve terk edip de yemek büyük bir atlı. Yani burada işte göçebelikten bahsediyor. Buralar uzatılabilir konuşmaya vaktimiz olsa işte atın arkasında erken gebe kalıyor. Evi, yurdu, bütün sevdikleri sürekli yanında olan bir yere yerleşip bir sistem kurmamış, yerleşik hayata geçmemiş, medeni olmayan barbar bizim geldiğimiz yer olarak düşündüğü şey çok kadim düzeyde onların güncel hali Aldo ve onlar düzenin karşılaşmasından Doğan Kız da sakat bir çocuk. Bunun hepsinin bir araya gelip konuştuğu bir şiir bu. Ve en sonu Aldo'nun birebir içinden konuşmasıyla geliyor. Aldo orada tek fakirlikten falan bahsetmiyor. Yani Aldo ee, ...diyor büyük kişi işte, ya bir savaş çıkar diyor ya bir ahu gözü çıkar yani elimde olmayan şeyler benim dengemi bozar, hayatımı etkiler. Bu hani çok umurumda da değil yani, onu. Devamında da diyor ki işte ee, hani kentlerde kadınsızlığından, fakirliğinden falan bahsetmiyor mesela. İşte üzgünlüğünden, kadınsızlığından ve çaresizliğinden bahsediyor mesela. Daha sonra devam ettiğinde işte herkesin Herkes için geçerli olan şey. Başta leteyi başa koymasının sebebi bu. Hepimiz onun içindeyiz. Kaçamayacağımız bir şey ve onun sonucu hepimiz için tekrar ediyor. Altı için de tekrar ediyor burada. Onun için de bir katı yüzün kalıyor. İşte onun için de geceleyin kalıyor. Bazen gündüzün kalıyor. Ama Ablo'nun dünyada oluş şekli. Yani bu, hani, şeyin o zaten yazmadığı... Ve yazmayı düşündüğü Türkiye'nin ruhu diye bir romanı vardır. Yani herhalde onun olabilecek bir sunut ve Adol doğrudan bir onlar değil, bir köylü değil, bir başka bir şey değil veya işte herhangi bir şekilde bir taşladan gelen biri değil veya şey değil. Yani o gün o şairle güncel olarak yaşayan biri olarak kendisi olarak bir şiirde söz alıyor ve hani kendi gerekçesini kendisi söylüyor. Yani onun şu an bu düzen biz, onlar, o ben içerisinde nasıl organize olmuşsa, yaşantımız içerisinde yapabileceği şey o da bu dünyaya geldi geliri ölmezse, öldürmezse kimse onun farkına varmaz. Yani fark edilmek için biri olmak için ya ölecek ya öldürecek. O kadar ölümün kıyısında veya şöyle de düşünülebilir, o kadar yaratılmış olmaktan ibaret. Yani şeyi söylemeye çalıştığı şey oldu. Biraz hani taşla fakirliği derken halk fakirliği. ...gibi bir şey söylüyorum ama halk işte, terim olarak nasıl kullanılabilir? Ben biraz kolay bir formülüm var. Eğitim yoksa, makam yoksa, parası yoksa, bu üçünden yoksa bu kişi hani doğmuş olmaktan ibaret bir kişidir yani bildiğin. Neyse herhangi bir, best, çoğu hayvandan bile eğitim falan yoksa daha az şey yakınlık görmüş diye olabilir sosyal sınıfına göre yani bildiğin doğmuş olmaktan ibaret bir insandır. Buna insanın ek olarak bir değer, bir şey katmamıştır. Yani o e, lete'ye girip çıkmamış haliyle insan. Ve bu adam böyle var burada ve bize konuşuyor. Yani şiirle kurduğum intibata gelirsek beni bütün bunların dışarısında da e, başıma gelenleri düşündüğümde e, görebileceği kısmıydı kadarıyla gördüklerimden e, haberdar olduğunu haber veren başkaları da var bu anlamda. Yani bu şiiri okumuş olmakla bu hani kişiden anlayabilecek bir şey değil ve yani ben bu şiiri okumuş olmamla mesela delirmemiş olduğumu veya işte e, şımarıklık yapmıyor olduğumu veya e, başka bir şekilde burada olduğumu, bu başından geçen şeyleri ee, ...sonunda buradaysam... ...şuradaysam... E, ...burada olduğuma beni ikna edebilecek bir şey... ...çünkü burada diyen bir var burada... ...hani Abdo var... ...kendisi var... Ee, ...ve bu haberdarlık... E, ...temelde... ...şunu söyleye, söyledikten sonra... ...hani bunu... ...bu baştaki hazırlığı anlatmanın sebebi de o... Hani ...ben ne yapacağımı bilmiyorum... ...bu zaten erkence fark edilen bir şey... ...ama... Ee, şöyle bir şey var. Yani bu hani herkes bir süreliğine diyebilir ama hani bunu gerçekten de bunun karşısında e, karşına alıp bunu bir gerçekmiş gibi veya yanına alıp bununla devam etmeye kalktığında e, çok şey olabilir. Yani ben biliyorum ne yapacağımı, nasıl yaşayacağımı biliyorum yani zaten çok insan çıkabilir. E, veya işte bu hani yaşamayı bilmemek yani aslında gelişiminde tamamlama gereken bir aşama ama sen geçmişsin gibi sana anlatılarak psikiyatrinin yaptığı gibi veya işte bu o biraz karışık bir konu o konuyu hemen kestirmeden bir şey, örnek vermiyor ama Birileri bildiğini söyleyebilir ama ancak işte ben bilmiyorum bazıları şey diyebilir Kimse bilmiyor ama ben biliyorum da diyebilir kendi kendine nasıl yaşanacağını Bütün bunların içerisindeyken ben nasıl yaşayacağımı bilmiyorum ama siz de bilmiyorsunuz, hiçbirimiz bilmiyoruz dedikten sonraki o düzeyden, noktadan seslenilen insanlar olarak buradayım yani yani o düzeyde de seslenen insanlar olduğunun şuuruna, ki aynı köktenler yani şiir, şuur, hani şuuruna vardran bir şey olarak şiirle iltibatın kuruldu ve e, böyle de gördü, yani böyle de tanıklık ettiğin insanların iltibat kurduğuna ve hani... Bütün bu olup bitenler arasında nerede durduklarına, bütün insanlar arasında nerede bulunduklarına veya nereye bastıklarına düzenen ee, şey veya özeneni bir kaldırayım. Bunu bir şekilde öğrenmiş olan insanların da böyle bir irtibat içerisinde olduğunu gördüm. Yani bunu paylaşmak istedim, bana ayrıca söylüyorum. Teşekkürler. Çaymanın kadar. Şimdi çıkmamız gerekiyor. <gülüyor>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 look <laughs>